Merhaba, bu videonun konusu güzel yaşlanmak, güzel yaşlanmak, kaliteli yaşlanmak, güzel bir hayat yaşamak. Güzel yaşamak için 20 tane prensip bana ait olan size tavsiye edeceğim, 20 prensip anlatacağım. Sebebi niye böyle bir şey yapıyoruz? Bugün 28 Mayıs 2017, benim 39. yaşıma girişim, doğum günüm. Kutlayın diye yapmıyorum. Ama e, dedim ki hani madem ki böyle... <gülüyor> faydalı bir gün. Şimdi ağzına yanlış bir çıkmasın. Çünkü insanlar doğum günleri bazen kendileri fazla abartabiliyorlar. Doğum günü kutlamaları görüyorum bir restoranda falan ortalık yıkılıyor. Ama gecikmiş olan bir 40.000 videosu aynı zamanda. Birkaç tane konu var onlara değineceğim. Film önereceğim, kitap önereceğim tabii ki. Bir tane dizi önereceğim. Ama yavaş yavaş başlayalım. Bir no'lu önerim hayatınızla ilgili, kaç yaşında olursanız olun, 16'da olsanız 36'da, 26'da, 46'da tarzınızı değiştirin ya da bir tarz sahibi olun ve o tarzınız hep sabit olsun sabah akşam değişmesin. İkin oğlu önerim e, kesinlikle bakın psikolojik bir sorun hissediyorsunuz mutsuzluk, günlük tutun 10 günlük psikologa gittiğiniz zaman bunu size öneririm 10 günlük dönemlerle yıllık günlükler tutsun. Dönün okuyun, ben deli miyim, manyak mıyım görürsünüz. En azından sizi neyi mutsuz ettiğinizi görürsünüz. Üç, no önerim. Arkadaşlarınızı gruplayın. Ve o grupların olabildiğince arasını açın. Yani bütün arkadaşlarınız iç iç olmasın. Neye benzetiyorum bunu? Lütfen e, dikkat edin ki ormanların arasında yollar açılır. Yangın o tarafa sıçramasın diye. Ağaçsız bölgeler vardır. Onun gibi arkadaş gruplarınız birbirinden Ayrı olsun, çok iççi olmasın. Onlara günler verin ve değer verin. Ve her şeyi herkese anlatmayın. Yaptığınız iyilikler nasıl ki göreviniz olursa dostunuza söylerseniz o da dostuna söyler. Unutmayın. Hayatta iyi yaptığınız şeyi bulun. Ben iyi yaptığım şeyi buldum. Keyif alıyorum. Normalde şirketimizin yaptığı diğer işlerden, diğer ofislerin yaptığı işlerden mutluyum. Keza sizlerle birlikte olmaktan da mutluyum tabii ki. Bir diğer konu Sloganınızı bulun ve sloganınız yılda bir kere değişsin. En erken yılda bir kere. Slogan ne biliyor musun? WhatsApp'a falan yazıyorsun ya beylik sözleri İşte bilmem neyse, öyleyse, böyleyse yapma yani o senin düsturun olsun, imzan olsun İnsanlar seni öyle tanısın. Yardımsever bir insansan bunu ön plana çıkar. Karpe diyen de bir şey de yani hayata yönelik bir felsefen olsun ve bu senin sloganın olsun. Bunu her yerde takip et. Üç şeyin yani 20 tane tavsiyem varsa üçü kontrolle alakalı. Birincisi duygularınızı kontrol edin. İkincisi zamanlı kontrol edin ve yönetin. Üçüncüsü öfkeyi. Duygularınızı şöyle hiç gerekmeyen insanlara boşuna abartı değerler vermeyin. merkeziniz yapmayın. İnanıyorlar. Yani sen beş para etmeyecek, üç yıl sonra seni satacak adama o kadar fazla değer veriyorsun ki seni yarı yolda satıyor. Bir başka konu zaman yönetimi. Zaman yönetimiyle ilgili bir video. Oturuz izlerseniz ben yılı yönetmekten bahsediyorum. Yıl içerisinde ne olur kendinize bir ay ayırın. Bir ay. Bunu dağınık olarak da olsa ayırın. Lütfen öfke kontrolü. Bunun üstüne video çekmek gerekiyor. Öfke kontrolü diye bir şeyden haberdar olun. Boş boşuna sinirlenmeyin. İnsanlarla ne olur köprü atmayın. Ama salak yerine de konmayın. Asla keşke diyeceğiniz insanlarla bir araya gelmeyin. Affedin. Kendinizi affedin. Bırak milleti. Yani tamam başkasını affedersin ama lütfen kendinizi affetmeyi öğrenin. Yanlış insanla mı birlikte oldun? Bitti mi? Affet artık. Aptalca bir şeyin mi para yatırdın? İşi mi batırdın? Bir kere daha cesaretin olsun. Kalk ve yürü. Tekrar ayağa kalk. Tabii ki böyle hani 39 seneyi zipleyince, sıkıştırınca böyle biraz hızlı gidiyoruz kusura bakmayın sıkıcı olmasın istiyorum bir yandan da videolar keyifli geçsin istiyorum. Mutlaka e eğer mümkünse e başkalarının lafıyla hareket etmeyin. Eğer mümkünse niye diyorum 15 yaşında yaşındasındır annen baban bir şekilde senin çobanın olacak bu normal. Ama 25 yaşına geldiysen sevgilinin lafıyla ananın babanın lafıyla halen bütün hayatını programlıyorsan Sene hangi il, iş, görev, şehir, ülkede olacağını başkası biliyorsa git bir mezarlığa, kaz bir kuyu uzan, de ki ört baba üstüme. Ya da ecelin, öl milleti bulaştırma. Bir diğer konu ne olur seyahat edin. Doğduğun ilde ve yerde yaşıyorsan ya ağaçtan farkın yok. Ağaç da senin arasındaki tek fark ağaç köklerini söküp gidemiyor değil mi? lütfen seyahat edin ne olur Türkiye'yi bitirin yurt dışına çıkın Türkiye'yi bitirmezseniz bile yurt dışını görün bütçenizde iPhone'a ayıracağınız parayı ya da bilmem ne arabayı bir üç model alacağınız parayı ailenizle sevdiklerinizle yanınızda bir tane şahitle ve kamera manyaklığı olmadan kameradan değil gözünüzle görerek seyahat edin yaşayın yaşayın anı yaşayın o anı tüketin bir diğer konu E, hedefleriniz olsun. Daha yeni Yohari ile e, SWOT analizi, kişilik SWOT analizi videosu çektik. Onu izleyin. Kendinizi bir tanıyın. Hedefler koyun. O hedefleri de böyle bir deftere yazın. Bak bu defter bomboş bir defter. Çok güzel. Mutlaka üstten kapaklı olsun. Sert olsun. Yanında bulundurabilir. Daha küçük olabilir. Şöyle daha küçük bir defter de olabilir. Benim yaşam isteklerim. Hedeflerim, hayallerim, i̇şte günlük böyle bir şey olabilir yani gel akşam de ki Ahmet'te muhteşem bir kulaklık gördüm. De ki işte Ayşe muhteşem bir tatile gitmiş anlata anlata bitiremedi gidilecek Barbados'a, Afyon'a yaz. Bu defteri yaz ki ben sana göstereyim ne kadar yaşıyorsun aslında bu deftere baktığın zaman göreceksin 5 sayfa olmuş ikisinin üstünü çizmişsin. Yaz Aga de ki midye dolma yemeği deneyeceğim de. Ben sevmiyorum. Kokoreç deniyorsundur. Belki sen seviyorsundur. Yani yemediğin şeyleri yaz. Başkalarından duyduğun, televizyonda gördüğün ilginç şeyleri şu deftere yaz. Kaç kilobayt yaşamışın, Kaç megabayt yaşamışın Görelim paşam. Şu deftere yaz. 5-6 sayfa sonra görürsün ki hayatta istediğin çoğu şeyi yapmıyorsun. Bucket List diye bir film var. Film önermeye daha girmedim ama Bucket List diye bir film var. Morgan Freeman'ın Türkçesini hatırlamıyorum. Dilek listesinde öyle bir şeydi, Bir insanın ölmeden önce hayatını kurtarmaya çalışmasını yapmak istediklerini falan gösterip bayılırsınız. Bir diğer konu saatlik, dakikalık yaşamayın. Günlük ve haftalık yaşayın. Haftalık plan yapın. Mümkünse aylık ve yıllık plan yaparsınız. Baş tacımsınız. Benden 10 kat kaliteli insanlar vardır. İki gün sonra bir Erhan Erkut videosu yayınlayacağım. Aklınızı alacağız. İşte benden 10 kat kaliteli insanlardan bir tanesi Erhan Erkut tanıyacaksınız. O insanlar benden 100 kat 1000 kat kaliteli insanlar yıllık plan yapar. Sizden 1000 kat kaliteli insanlar da yıllık plan yapar. Kendisine saygısı vardır. Bir başka konu Bunun üstüne çok durdum. 6 saatten fazla uyumayın ne olur yalvarıyorum. Yani 6 saatten fazla uydun her dakika ölüm demek. Ölüsün demek. Ölme aga ölme ne olur. Ayağa kalk ve yürü. ha 6 saatten fazla uyumuyorsun. kalktın şey patates lafını çok soruyorlar. Şimdi patatesi kullanayım ondan sonra hikayesini anlatayım. Kalkıyor yataktan gidip pufa devir diyor. Patates. Oradan kalkıyor oraya. sölenteri gibi bir hayat var. Sürüne sürüne yaşıyor krem peynir gibi. Etme kalktın mı yataktan çık yaşa. Yani insanları arayıp taciz etme. Çılgınca şeyler yapacak mıyız ama çık yaşa. Patatesin hikayesini söyleyeyim. Patates nereden çıktı? Çok soruyorsunuz yorum bölümünde. Ben böyle bir şey kızdım mı patateslerim genelde. Küfür yerine kullanıyorum. Çünkü küfür etmeyi seven bir insan değilim. Bu da bana aslında Cem Karaca'nın hayatını belgeselle izlerken geldi. Yaşıyorken izledim. Cem Karaca'yı soruyorlar. Şarkılarının birinde hani mi nübben de ezibi bana diye bir söz geçiyor. Şarkının içerisinde bir söz. Diyorlar ki bu nedir? Eşe anlatmıştı. Yanılmıyorsam iklim karacaydı. Tem hatırlamıyormadığını. Demişti ki Cem işte sinirlendiği zaman küfür yerine bunu kullanıyor. Çok ağır küfür ediyor bu zamanında. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla ben de bir şey sinirlendiği zaman işte patates diyorum ki onun yerine geçsin. Böyle telefuzu havalı bir kelime olduğu için patates dolduruyor ağzınızı yani. Havalı dediğimce ağzı dolduruyor fonetik olarak. Devam edelim. Patates olma yani. Uyuma. Ee, i̇nsanlara sebepsiz bumeranglar atın. Yardım bumerangları. Geri gelmiyorsa o insanı silin. İki kez at üçüncü kez şansı olmasın. Ömrünüzdeki her insanın şansı üçtür. Bir denedin aptal anlamadı. İki denedin gözüne soktun anladı ve nankör. Üç denersen sen aptalsın aga. Sen aptalsın ki hala sömürtüyorsun kendini. Ama onun dışında asla geri dönmeyecek insanlara iyilik yapın ne olur. Biz deniyoruz şansımızı. Gidin Ramazan paketini fakir bir mahallede birinin kapısına koyun kaçın ya ve hani böyle bir iyilik yaparsan geri dönmeyeceği için kafan rahatadır. Ömürtüz diyorsun ki işte Züleyha bana niye taktı iyiliği bilmem ne niye bana iyilik yapmıyor. Buradan teşekkür edeceğim insanlar var. Birazdan teşekkür etmeye başlayacağım. Bugün e, Feride'ye teşekkür edeceğim. E, Gülcihan'a, Buket Yaşar'a, Onur'a, Mustafa'ya bir sürü insana teşekkür edeceğim. İnşallah sonra doğru burnayıp da unutmazsam çünkü biraz hani dar bir otette çekiyorum. Buradan da inşallah hayırlısı bir Şimdi Listemiz yavaş yavaş azalıyor. Günde 30 dakika gülün. Bunu bir şekilde yapın ne olur. Yani Cem Yılmaz'ı mı izlersin? Tosun Paşa mı izlersin? Güldüğün başka ne varsa onu izle. Benim tavsiyem mümkünse 20 ile 30 dakikayı böyle How I Met Your Mother gibi bir dizi bul. 20 dakikalık sitcomlar yabancı. O seni güldürür. Yani Simpsons'ı izle ne bileyim South Park izle bir şey izle ama gül. Günde 30 dakika gül. Lütfen. Bir başka konu, yarına bırakmayın ama yarına bırakın. Bak gittikçe ağırlaşıyor tavsiye edeyim, sonuç'a girdik. Yarına bırakmayın ne demek? Yarına bırakmayın Ya şu dakika birisinden bir şey istediyse ve sevdiğin birisi yap. Çıksın aradan. Yani senden der ki işte benim için ne bileyim işte şunu, ampulü değiştir. Yap aga ya. Yapmayınca kalbini kırıyorsun, unutuyorsun ve üzülüyor. O yapıyor farkına bile varmıyorsun. Söylenmiyor. Yarına bırakın neyi? Endişelerinizi, yarın olacak bir borcu, yarın görüşeceğin bir iş görüşmesinin stresi yarına at. Pazar günü senin olsun. Bak bugün senin olsun. İyi ki doğdum, bugün senin olsun. Doğumcum sana iyi ilgiliyorum. Geçmişinizi affedin. Hani dedim ya kendinizi affedin. Geçmişinizi de affedin. Başkalarının affedip etmemesini sallamayın. Bir tane geri zekalı sana trip atıyor diye ömrüm boyunca onun kölesi olma. Lütfen gülümse kendine bir şey bir Kötü bir şey yapmışsındır ama affet. Kendini bağışla. ha affedemiyor musun? Çevren sürekli aynı şeyi mi sana ayna gibi hatırlatıyor. Ayırın. Uzaklaş. Son bir şey, son tavsiyem. Hayatınızdaki bütün fazlalıkları atın. Siz bir balonsunuz. Uçak değilsiniz henüz. Bir balonsan ancak sıcak, içine dolan o sıcacık havayla, iyi umutlarla, güzel şeylerle yükselirsin. Kum torbalarını at. O kum torbaları kimler? Haluk yapamazsın. Haluk o olmaz. Haluk böyle millet ne der. Haluk bize yakışır mı? Haluk Haluk Haluk Ne be ne? Yani ne? Dolayısıyla ne olur? Okum torbalarını susturun. Suratlarına he he deyin eğer görüşmek zorundaysanız. Dönünce bildiğinizi yapın. Git uçak biletini al. Söyleme. Bas git. Dürüst olmaya çalışın. Bu da ayrı bir hikaye. Şimdi Gelin tavsiyelerime mi? Dün akşam özellikle ayıkladım. Madem doğum günüm, madem 40.000 aboneye teşekkür videosu, güzel tavsiyelerde bulunalım. 5 film önereceğim. Bu 5 film pazar günü izlenecek filmler, kişisel gelişim filmleri, yüreğinizi adam edecek filmler. Bayılırım bu filmlere. Birincisi ve ikincisi Robin Williams'tan. Birisi 1997 yapımı Can Dostum, diğer 1999 yapımı Ölü Ozanlar Derneği. Bunlar böyle genç neslin bilmeyeceği filmler. yani 97-98 dediğim işte benim gençliğim düşün. 18-19 yaşındayım. Lütfen e, Ölü Ozanlar Derneği'ni izleyin. Yani bir Fight Club'dan daha klasiktir bence. Diğer ise Can Dostum. Hemen ardından mutlaka önerdiğim şey çok yeni bir film 2006 yılı e, Will Smith Umudunu Kaybetme. Yani ya umudunu asla kaybetmeyi ya umudunu kaybetmediğim film 100 yüzde bin izleyin. İzleyin yani Ayan olun dediği gibi hastasıyım. İki filmin daha hastasıyım. Bir tanesi Forrest Gump. Tom Hanks'in filmi Forrest Gump 1994 Tom Hanks'in saçları böyle simsiyah. Mutlaka izleyin. Forrest Gump'ı sevdiğiniz birisiyle izleyin. Bak. Yani bu filmler içerisinde can dostumla Forrest Gump böyledir. Benim için kafa kafayadır. İzleyin mutlaka izleyin. Ee, son bir film eğer tabii ki vaktiniz olursa 5. Hani bu 5 numara. Jack Nicholson'dan Gugu Kuşu. Aslında bir bonusum var. Yani bonusumu sevmeyebilirsiniz. Ben çünkü kendim sevmiştim. Tek başıma izlemiştim. Otomatik Portakal. Yani Gugu Kuşu, Jack Nicholson bir de Otomatik Portakal böyle yan yana olsunlar. Hangisini severseniz oynayın. İlk 4 tavsiyemi sevdiyseniz, bundan önceki filmleri sevdiyseniz bunları seversiniz. Ya bir bonus daha vereceğim. Hayatta beni ağlatan tek film, yani ağladım demekten utanmayacağım ama beni hayatta ağlatan tek bir film vardır. Hachiko. Ee, bilmiyorum ben mi yumuşadım o gün ama Hachiko da. bu 7 film oldu çok abarttım. Doğum günüm diye çenem düştü özür dilerim. Ama 40 bin aboneye teşekkür videosu ki bomba olsun. Geldik dizi önerime. Tek bir dizi önerim var bugün. Black Mirror. 9 bölümüne her sezonda 3 bölüm var. Son sezon 3-5 bölümü çok az bölüm var. 3 sezon mutlaka izleyin. Black Mirror'ı mutlaka izleyin. Bayılacaksınız. Kitap önerilerim, kitap önerilerim 3 artı 1 artı 1'i e, artı 1'i hani bilmiyorum gidip bakmanız lazım. Kitapçıda bunlara bakın. Aslında hepsine bakın da. Hani Tohoku beğenenlere önerim. Bakarak alın. Asla yalnız yeme. Asla yalnız yeme Kit Perrazi mi Ferrazi mi öyle bir adamın kitabı. Güzel bir kitap. Umarım erkekler rezil olmayalım. Diğeri Nick Begich'in filmi. İnsan zihninin kontrolüyle alakalı bir kitap. İnsan zihnini kontrol etmek diye. Bunun arkasını okuduğunuzda diyeceksin Galip hocam tamam. Yani böyle psikolojik sorunlar bir şeylere takıksın, paranoyaksın, üzüntülüsün, acanlarını unutamıyorsun. Nick Begich. başarının bir formülü var. Samimi söylüyorum, başarının bir formülü var. 80'e 20. 80'e 20 başarının formülü kitap haline defalarca gelmiş. Güzel bir kitapta okumak ister misin? Sana tavsiyemi söylüyorum. Richard Koch ya da Richard Kochdur, bilmiyorum tam okumu okumuşunu. Richard Koch K O C H yürü git aç bak de ki başarının matematiksel bir formülü varmış. Neymiş bu? Oradan anlarsın. 80'e 20 formülü nedir? Son olarak, hani, e, bilmiyorum işinize yarar mı ama İş metodu, iş tekniği üretimi üzerine e, bir kitap var. O da Yves Pisanorm'u ne öyle bir şey. Bunu ekrana koyarım zaten bunları görürsünüz. Bu kitabı da öneririm. Ben okudum, hani yarısını okuyabildim ve beğendim, devam edeceğim. O yüzden öneriyorum. Umarım, e, güzel bir video olur. Umarım bunların bazılarını izlersiniz ve size bir şeyler katar. İsim isim, isim isim teşekkür etmeye devam etmeyeyim onlar biliyorlar kendilerini 50.000'de 50 falan tam bir listeyle teşekkür ederiz ama Şu insanlara teşekkür ederim Her videoda Biraz izleyip biraz yorum yapıp ve fikirlerini hiç esirgemeden YouTube'da sürekli destekleyen herkese teşekkür ederim Bunların içerisinde çok güzel isimler var İsimlerini bilmediklerim var yani Old School vesaire var Uzup Uzpstar Uz gibi insanlar var bunların isimlerini bilmiyorum teşekkür edemiyorum isimleriyle. Yorum bölümlerine 2 haftadır yazı yazamıyorum. Çok fazla. Sebebi artık sesim yok. Aslında bu videoda da sesim yok. Arttırdık. Ee, Ramazan olduğu için hiç konuşuyorum. Bugünkü canlı yayın aslında o yüzden gitti. Boğazımda maalesef bir modül var. Ee, o da biraz sürecektir. Umarım sesi tamamen kaybetmeyiz bir süre. Ama e, videoları biraz daha destek olarak çekmeye çalışacağım. Bu video gecikti. Aslında konuşamadığım için gecikti. Ee, size aslında en güzel hediyem Ya yarın ya ertesi gün Erhan Erkut'un videosu olacak belki. Hayatınızı, kariyerinizi, okulunuzu seçmek için bir video olacak. Ben Anuk Video eğitimi abi. Sizlerin en güzel duyduğum lafla adamın dibi böyle çok güzel laflar okudum. Allah razı olsun. Ekşi sözlüğe yazanlardan da Allah razı olsun. Kanaldan ekşi sözlüğe gidenler olur. Çok teşekkür ederim. E Herkese bugüne kadar verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bin aboneden başladı. Bugün galiba 41.000'in geçtik 42.000 küsürdeyiz. 100.000 olduğunda da bu şekilde sizlerden kopmamak isterim. 1 milyonda .000 da benim yaptığım bir tür askerlik, vatan hizmet. Umarım başarılı oluyordur. Hakkınızı helal edin. İzlediğiniz her saniye için teşekkür ederim.